Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Serkan Ocak. Bugünkü ekonomi ekoloji programında birlikte olacağız. Yine bir çevre meselesini inceleyeceğiz. Aslında bu bu mikrofondan ekonomi ekoloji sadece bu programda değil. Açık Radyo'nun eminim diğer programlarında da defalarca kez işlendi. 6 yıldır günümüzde. Ama artık bugün konuşmanın başka bir anlamı var. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi e, Kanal İstanbul projesinden bahsediyorum burada. E, bugünkü fark nedir? E, geçtiğimiz haftalarda bakan açıkladı ve artık e, alternatif güzergahlar üzerinde e, bir takım spekülasyonlar üzerinde konuşmaya gerek kalmadı. Artık çok net e, Kanal İstanbul'un nereden başlayıp nerede biteceğini e, biliyoruz. Ee, bu açıklandı. Bugün de bunun üzerine e, bir program hazırladım. E, şimdi e, geçen hafta da şöyle bir şey yaptık. E, bu kanal İstanbul Güzergah açıklandıktan sonra e, küçük çekmeceden başlayacak işte Karadeniz sahilinde Karaburun'a kadar uzanacak. E, bu hat boyunca bisikletle, kimi yerlerde de e, arazi araçlarıyla... tüm bu hattı e, ...Bisiklet Sevdalısı Açık Radyo'da geçmişte programı olan Aydan Çelik'le birlikte e, kat ettik bu güzergahı. E, neden yaptık? Şunun için e, konuşuluyor, biliniyor, herkes biliyor, tahmin ediyor ama... ...orada gerçekten ne tür e, varlıklar var, ne tür doğa ve e, tarihi varlıklar var, e, neler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu teorinin dışında pratikte de orada görmek insanlarla konuşmak için bunu yaptım. Nelerle karşılaştım şimdi bunları anlatacağım ama buna geçmeden önce Aydan Çelik'ten bahsetmek istiyorum. Aydan Çelik'in biraz da tesadüf İstanbul daha önce de bisiklet üzerine kitapları var ama İstanbul Bisiklet Rehberi kitabı yeni çıktı Aydan'ın ve buradaki rotalarından e, 50'ye yakın rota var. Bu rotalardan bir tanesi tam bu açıklanan Kanal İstanbul güzergahıyla birebir aynı. E, biz de tam konuşuyorduk. Bu güzergahlardan birini yapsak mı diye aydanla Kanal İstanbul projesi açıklandı ve madem tam da bunun üstüne denk geldi birlikte e, daha bisikletlerimizi aldık ve e, bu yolu kat ettik. Nereden başladık? Küçükçekmece'den başladık ama e, dilerseniz ben bir e, Aydan'a kulak vermek isterim. Neden bu güzergahı e, seçtik? Nereden başlıyor? Nerede bitiyor? E, ve buralarda neler var? Dilerseniz tam bu noktada e, Aydan Çele'ye kulak verelim. Rota Küçükçekmece Gölü'nden başlıyor. Küçükçekmece Gölü zaten şehir içinde muazzam bir coğrafi armağan bana göre. E, son yıllarda etrafı çok yapılaşsa bile halen bir mücevher gibi. E, burada... Yakın zamanda kazısı başlatılan Batonea şehri ki sanıyorum arkeoloji dünyasında çok önemli yankılar uyandırdı. Biraz daha kuzeye çıktığımızda Altınşehir denen bölgede Yarımburgaz mağaraları ki arkeoloji tarihinde ne kadar kıymetli olduğunu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Ben bir arkeolog değilim ama okuduğum kadarıyla bu mağara... Avrupa'daki ilk insan yerleşimi olarak kabul ediliyor. Ve okuduğum kaynaklarda bazı kaynaklar buranın 400 bin yıl önce, bazı kaynaklar 600 bin yıl önce yerleşime açık olduğunu söylüyor. Ki o zamanlar Marmara ve Karadeniz'in birer iç denizi olduğu bahsi var. Yani boğazlar henüz ortalıkta yok. Ne yazık ki Yarımburgaz mağarası hak ettiği ilgiyi gören bir mağara değil. Burada böyle bir kenarda kıyıda kalmış Yanında bir levha bile yok. Aynı zamanda maalesef Türk sinemasının ve definecilerin derin tahribatına uğramış Türk sinemasında bildiğimiz birçok film. Mesela Ali Baba, Kır Karamiler, Sadra Alışığın çektiği, Hakeza, Muhteşem Yüzyıl gibi, Leyla ile Mecnun gibi dizilere deyim yerinde ise set görevi yapmış ama bu bir tahribata da neden olmuş. Aydan'a birkaç ekleme de ben yapayım. Ee, Yarımburgaz mağaralarında e, benim hatırladığım 1969 yapımı Tarkan e, filmini hatırlarsınız. Mars'ın Kılıcı isimli film de e, yine burada e, çekilmişti. 2007 versiyonu Kurtlar Vadisi'nin 2007 versiyonunda da e, 2007 yılında da bazı sahneleri. Yine Yarımburgaz mağaralarında ee, çekildi. Yani hatırladığımız bu kadar. Daha kim bilir neler vardı. Ee, birazdan da bahsedeceğim profesör doktor arkeolog e Mehmet Özdoğan da burada defalarca e dizi set dizi, film setlerine, dizi setlerine sahne olduğunu anlattı. Ama tabii o bahsederken biraz bu işin kötü yönünden bahsetti. Yani oraları nasıl e zararı dokunduğunu, dinamitlerle mağaraları patlattıklarından vesaire. Bahsetti. Tabii Yarımburgaz değil sadece Yarımburgaz küçük çekmeceden yola çıktıktan sonra sadece birkaç kilometre ötede e, ...rastladığımız... en önemli tarihi eserlerden bir tanesi. De, madem Yarımburgaza değindik hemen e, oradan devam edelim. E, şimdi Yarımburgazı öğrendikten sonra e, araştırdım biraz. Acaba bu mağaranın özelliği nedir? Kim çalışmıştır? Ne yapılmıştır diye Mehmet Özdan burayı ilk kazan isimlerden biri 1986'da kazmış. Orada bir araştırmasını yapmış bir üzerinden yıllar geçmiş. Şimdi Mehmet Özdan'la konuştum bana şunları aktardı. Hocam dedim şu anda biliyorsunuz kendisi Türkiye'nin en önemli arkeologlarından bir tanesi. Şu anda da emekli öğretim üyesi. Yarımburgaz mağarasının dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi. Dünyada tek dedi. Ee, ve şöyle devam etti. Burası e, tarihi 600 bin yıl ve daha eskiye gittiğini söyledi. Dünyanın başka yerlerinde de böyle bu mağaralardaki gibi dolguların olduğunu ancak bu mağaradaki dolguların çok iyi korunmuş olduğundan söz etti. E, başka hiçbir yerde de yok dedi. İstanbul bölgesi sadece e, buradaki mağara 600 bin yıllık geçmişe sahip olduğu için sadece İstanbul'la alakalı değil. E, çevresindeki Bölgeler içinde pek çok e, yerleşim yeri içinde yani düşünün 600 bin buzul çağlarından başlayarak e, bölgedeki hayvanların doğa için e, çok kritik bilgiler barındırdığını söyledi. Tabi bu e, malum e, film setlerini anlattıktan sonra çok zararlar verildiğini günümüzde de zararlar verildiğini koruyamadığımızı söz etti ama bu dolguların katman katman olduğunu... Ee, sadece üst kısımlarına yani Bizans dönemi ve sonrasındaki kısımlara zarar verildiğini defineciler bugün hala definecilerin oralarda ee, tahribatlar yaptığı söyleniyor definecilerin dahi oralarda kazılar yaptığını ama yine de buna rağmen e, sadece üst katmanlara zarar verdiğini alt katmanlarda el değmemiş bir tarihin bir bilgi hazinesinin yattığını söyledi. Kendisi 1986'da e, kazdı en son. Ondan sonra bir yine arkeolog arkadaşına devretmiş orayı. E, o da en son kazılarını 1991'de e, bitirmiş. Yarımburgaz mağaraları Küçükçekmece'deki 1991'den bu yana e, adeta e, kapağı açılmayı bekleyen bir hazine gibi Profesör Dr. Mehmet Özdağ'ın söylediğine göre. Çünkü burada çok ciddi anlamda bir bilgi var. O dönemin şartlarıyla, teknolojisiyle elde edilen bilgiler edilmiş. Ama tabii çok sınırlı kalmış. Yeni teknolojiyle mutlaka tekrar kazılmasını istiyor Mehmet Özdağ. Başka bir şeyden de bahsediyor. Buranın sadece bu anlamda değil bir kültür hazinesi de olduğunu söylüyor. Şöyle ki e, Akdeniz kültürünün e, kültürlerini Karadeniz'e bağlayan bir ana yol olduğunu söylüyor buranın kültür açısından da çok önemli olduğuna vurgu yapıyor. Sadece İstanbul'un değil büyük bir coğrafyanın bilgileri var burada. Ayrıca o vadide mercan fosilleri de var. E, bunlardan da bahsediyor. Biraz gözünüzde canlandırmak açısından e, tarif edeyim küçük çekmece gölü e, göl Karaya kadar giriyor 3-4 kilometre. Sonrasında da Sazlıdere başlıyor. Yani buradaki bu su yolu yaklaşık 20 kilometre içeriye doğru giden Kanal İstanbul'un bu hatta seçilmesi bu güzergah üzerinde yapılacak olması da bir tesadüf değil aslında zaten orada toplam uzunluğu 45.2 kilometre ama 20 kilometresinde zaten bir doğal bir Çanakta doğal bir vadede ve su var Dolayısıyla buradaki çalışmalar kolay olacak Profesör Doktor Mehmet Özdoğan buradan bahsederken bunları anlatıyor o doğal Çanağın içerisinde daha çok fazla ...tarihi eserler olduğunu, tarihi değerler olduğunu, doğal değerler olduğunu da anlatıyor tabii ki. E, neler var mesela? E, hepimiz biliyoruz ki yani birkaç sene önce ortaya çıktı oradaki e, bir antik kent var. Batonea Antik Kenti. Burada da arkeologlar burası ilk bulunduğunda çok sevindi. Biz de haberlerini yaptık buranın. E, Bizans yerleşim yerinin çok geniş bir yerleşim alanı olduğu söyleniyor, biliniyor. Kazılar başladı ama e, henüz kazıların daha çok başında orada elde edilecek o kadar çok şey var ki. Ama e, bu Kanal İstanbul'un güzergahında olduğu için Batonea, Batonea e, antik kentte bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunu da ben arkeolog e, Profesör Doktor Necmi, Necmi Karulla ile konuştum. O da şunları söylüyor. Ee, Kanal İstanbul güzergahındaki arkeolojik ara, a, alanlar tarih öncesinden Orta Çağ'a kadar çeşitlilik e, göstermesiyle birlikte kendi dönemleri içinde de e, bunların e, unik yerleri olduğunu yani bir, biricik yerleri olduğundan bahsediyor buraların. Küçükçekmece Göl, Havaz, Göl Havzası yani Batoneo kazılarıyla İstanbul'da özellikle Bizans dönemine ait arkeolojik bütünlüğünü koruyan nadir yerlerden ee, biri, orta, biri, biri ortaya çıkıyor diyor bu antik kentte. Ee, başka antik kentler olduğundan da bahsediyor yine buradan. Yani bu güzergah üzerinde sadece bu e, Batano'ya değil başka antik kentler de olduğundan söz ediyor ama daha e, birkaç yıl önce keşfedilen biz antik kentin e, oradaki ne bilgi sakladığını ne tarihi eserler olduğunu henüz kazıp görmüş değiliz. Bu e, Buradaki Antik Kent'te araştırdığımda şöyle bir şeyle de karşılaştım. Yani bırakın siz Kanal İstanbul tehlikesiyle e, orası birkaç yıl öncesine kadar TOKİ, toplu konut yapılma tehlikesiyle de karşı karşıyaydı. Yani batıda olsa gerçekten gülerler bize. E, siz böyle bir tarihi yerleşim yeri keşfetmişsiniz. E, üzerine araştırmalar yapmanız gerekirken oranın doğal bir müzeye çevrilmesi gerekirken... Ee, ...belki de yani şehrin tam ortasında ee, bırakın tüm bu değerleri ortaya çıkarmayı toplu konut yapmayı düşünüyorsunuz. Neyse ki bu fikirden vazgeçilmiş ama şu anda da Kanal İstanbul tehlikesiyle e, karşı karşıya yani biz aydan çelikle küçük çekmeden başladık... E, Programın neredeyse yarısına geldik ama yolun yarısını anlatamadım bile. O kadar çok şey var ki Roma döneminden kalma taşıracakları, köylere girdik, Karaburun'a kadar çok fazla hat var ama önce bir küçük müzik arası verelim. Ekonomi ekoloji programından ayrılmayın. Dönünce Kanal İstanbul güzergahındaki diğer yok olma tehlikesiyle neler karşı karşıya onlardan bahsedelim. Yeniden merhaba, ekonomi ekoloji programında e, Kanal İstanbul'un açıklanan güzergahını e, konuşuyorduk. Bu açıklanan güzergahta neler var, e, nasıl bir doğal tahribatı yapılacak, nasıl bir e, tarih varlığı tehlikeyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya e, bunları konuşuyoruz. En son e, müzik arasından önce e, Batoneo Antik Kenti'ni konuştuk. Çok değerli Yarımburgaz Mağarası'nı konuştuk ve şimdi kuzeye doğru Karadeniz'e doğru devam ediyoruz. Uğradığımız yerlerden bir tanesi de Şamlar Köyü'ydü. Şamlar Köyü çok önemli. Yani 3-4 tane köy var esasında burada söz edilmesi gereken. Bu 3-4 köyde yaklaşık 1000 tane insan yaşıyor. Sazlı Bosna, Dursun Köy. Baklalığı köyü, asıl e, kanalın güzergahında e, hemen kıyısında geçeceği köyler. Şamlar köyünden de kısmen geçiyor aslında, çünkü bazılere e, barajı nedeniyle Şamlar köyü kısmen e, zaten sular altında kalmış köyün büyük bir kısmı daha yukarılara, Hadim köyün etrafında, Hadim köyüne komşu olan bir bölgeye e, taşınmış. Bu Şamlar köyünün adı da ilginç. E, Şamlar gerçekten. E, Şam'dan geliyor Suriye'den geliyor ee, benim konuştuğum köylüler 200-300 yıl öncesinde atalarının dedelerinin önce Konya'ya ardından da e, İstanbul'a bu noktaya yani Şamlar Köyü'nün bugün Şamlar Köyü olarak bilinen Noktaya geldiğinden bahsetti. Köyde çok ilginç bir cami var. 500 yıllık geçmişi bulunan. Hatta e, konuştuğum birisi köyde bana şunu söyledi. Bende buranın Osmanlı'dan kalan belgesi hmm. var. 1500 Haydar Pektaş isminde bir köylü. 1530'lardan kalan belgesinin e, bulunduğunu söyledi. Hem köyün isminin geçtiğini hem de bu caminin e, camden bahsedildiğini söyledi. Dolayısıyla çok geçmiş bir e, tarihe sahip bir köy. E, bu köyde e, Hüseyin Demirezer'le görüştü mesela. E, 20-30 dönüm arazisi var. Köyde e, bu Kanal İstanbul yapıldığında hayatlarının nasıl etkileneceğini, başlarına arazilerinden dolayı bir talih kuşunun mu konduğunu yoksa kendilerini şanssız mı hissedik, hissettiklerini söyledim. Şunu söyledi bana. Paranın hiçbir önemi olmadığını. Çünkü geçmişte zaten onların be, be, benzer bir acıyı yaşadıklarını söyledi. 20 yıldan 20 yıl önce 1990'larda bu Sazlıdere barajı yapıldığında da toprakları sular altında kalmış, mecburen kamulaştırılmış arazileri, evet bir para almışlar ama topraklarının büyük kısmını kaybetmişler. Yine o bölgeden vazgeçmemişler çünkü bunlar bu insanlar yüzyıllardır orada yaşıyorlar ve oraya alışmışlar ve bu yaşamlarından da vazgeçmek istemiyorlar. Ee, bir sonraki e, durağımız ise Sazlı Bosna köyü oldu. Burası da hakikaten e, değişik bir yer. Bölgedeki köylerin içerisinde en büyük yerlerden bir tanesi. Köy meydanına gittiğinizde zaten aslında burada neler e, döndüğünü az çok tahmin ediyorsunuz. Gö, köy meydanında köy kahvesi, köy bakkalı var ama... E, Onlarca cafcaflı tabelalara rastlıyorsunuz. Bu tabelalar hep emlak ofisleri. Zaten yıllardır burada bir emlak hareketi var ama sürekli arsalar el, el değiştiriyor. İkinci el, üçüncü ele geçiyor. Köyün muhtarıyla konuştum. Köyün muhtarı bana şunları anlattı. Bundan 2011'de bu Kanal İstanbul açıklanmadan önce köydeki... E, arazilerin e, metrekaresinin 15-20 lira olduğundan bahsetti Muhtar Oktay Teke. Bu birkaç sene içerisinde işte 15-20 liralardan 40-50 liralara e, daha sonrasında 150 liralara 200 liralara daha sonra da 300 liraya çıktığını söyledi. Yani şu anda oradaki e, piyasa şu anda derken e, bu Kanal İstanbul güzergahı açıklanmadan önce piyasa e, 300 lira civarında arsanın metrekaresi satılıyor imiş. Kanal İstanbul açıklandığında anında 600 liraya çıkmış. Hatta bugün itibariyle 1000 lira isteyen bile varmış. Ama köylülerle konuştuğunuzda tabii e, benim konuştuklarım en azından kimse toprağını satmak istemiyordu. Köy kahvesinde Muzaffer Özdemir'le e, karşılaştım. O da doğma büyüme e, oralı. Sarı Bosnalılar bu arada Kırım Tatar'ıymış. Kırım Tatarları köyün büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Tabi 2-3 nesil öteden geliyor bu, bu Kırım Tatarlığı meselesi. Muzaffer Özdemir bana şöyle bir şey anlattı. Çok ilgincime gitti gerçekten. Bir gün kendisi telefon almış geçen sene. Birisi şu şu Hafta numaralı arsa sizinmiş... Ee, ...bize satar mısınız... ...gelip sizinle anlaşmak istiyoruz... ...iyi de teklifimiz olacak diye... Ee, ...bu Muzaffer Özdemir de... buyurun gelin demiş ama... ...tabii aklındaki soru işareti şu... ...bana sonradan açıklıyor... ...yani gittiğim konuştuğumda açıkladı... Ee, ...ben kendi parsel numaramı bilmiyorum... ...bunlar nereden öğrenmişler diye... ...gerçekten de sormuş... E, ...belediyeden aldık biz sizin... E, ...arazinizi öğrendik... ...o yüzden de böyle bir teklifimiz var... ...demişler, bunu öğrenmiş ama... E, ...tabii ki benim kimseye satılı... ...tek karış toprağım yok diyerek... ...bu insanları göndermiş... ...ben özellikle seçmedim bu insanları... E, ...çok insanla konuştum... ...birkaçını burada e, açık radyo aracılığıyla... ...sizlere aktarıyorum... ...çok fazla insanla konuştum... ...köylünün büyük çoğunluğu tedirgin... Ee, büyük çoğunluğu topraklarından vazgeçmek istemiyor. Herkes biliyor ki Kanal İstanbul oraya yapıldığında köylerini biraz direkt etkilemese bile e, köyün boğazın etrafına yapılacak milyon dolarlık e, villalar kendilerini de bir süre sonra sirayet edecek. Belki o an için arazileri yüksek değerlere satılacak ama e, apartmanda yaşamak istemiyorlar. Böyle bir e, şehir içinde köy yaşantısı istiyorlar ama böyle bir yaşantıyı bulamayacaklarını kendileri de çok iyi biliyorlar. Tabii köyün muhtarı muhtar e, Oktay Teke bunun bir şans olduğunu düşünüyor. E, yani köyün ya bu bölgenin yıldızının parlayacağını söylüyor. Boğaz'ın kenarındaki yalıların 5 milyon dolara satılacağını. E, gerçekten de büyük bir rant oluşacağını söylüyor. Ama bu rantı da buradaki köylülerin e, yemesi gerektiğini söylüyor. Bana aynen ifadesi böyleydi. E, bu da tabii ki kendisinin görüşü şimdi iki denizden bahsediyoruz burada ee, Karadeniz ve Marmara birleşecek ee, Ben yıllar önce radikalde çalışırken de e, herhangi bir İstanbul boğazı ile ilgili herhangi bir haber yapacağım zaman e, ulaştığım bir kanal kaynak vardı Profesör Doktor Cemal Saydam e, kendisi ottü mezunu ve yıllardır da ottüde çalıştı Deniz bilimci oşinograf, İstanbul Boğazı'nı en iyi bilen insanlardan kendi deyimidir. Yani Boğaz'da bugüne kadar herhangi bir çalışma yapıldıysa ya altında benim imzam vardır ya da e, bir şekilde danışmanlığını yapmışımdır diye bana kendi söylemi vardı. Ee, Kanal İstanbul projesi ilk dillendirildiğinde, ilk çılgın proje olarak lanse edildiğinde ben yine kendisini arayıp şunu sormuştum. Hocam ne olacak bu diye biliyorsunuz kendisi daha sonra bir rapor da hazırladı. iki denizin birleşmesinin ne gibi sakıncaları doğuracağını söylemişti. İşte seviye farkından, tuzlanmadan, seviye farkından dolayı işte bir denizin bir denize akacağını tamamen bunlardan bahsetmişti. Yine bu güzergi açıklandıktan sonra tekrar Cemal Saydam'la konuştum. Bana şunu, şunu söyledi yani eski bilgilerim tabii ki o, o zamanki bilgiler tabii ki baki e, aynı şeyleri düşünüyorum hiçbir şey değişmedi ama dedi madem dedi adı deniz iki deniz birleşecek neden bir tane denizi bilen insana sormazlar bu projeyi diye sistemde haklı bir sistemde bulundu çünkü bizim de bildiğimiz kadarıyla açıklanan bir rapor vardı chat öncesinde bir rapor gibi bir şey açıklandı e, Kanal İstanbul'la ilgili burada da denizle ilgili çalışmaların yapılacağı söyleniyor. Cemal Seydam da bu söyleme atıfta bulunarak yani başta yapılması gereken şeyin sonda yapıldığını söylüyor aslında şunu da anlatıyor yani Türkiye'deki özellikle İstanbul Boğazını bilen iki Marmara ve Karadeniz'i çok iyi bilen ...oşinograf sayısının bir elin parmaklarını geçmeyeceğini söylüyor bana danışmadılar benim bildiğim herhangi bir deniz bilimciye de danışmadılar. Başkasına danıştılarsa ben bilmiyorum diyor. Ee, ve eğer bir deniz bilimcisine danışsalar ne derdiniz diye sordum. Ee, şunu söylüyor. Deniz bilimciler bu iş olmaz diyor. Profesör Doktor Cemal Saydam. Deniz bilimci kendisi yıllarca İstanbul Boğazı'nda hizmetlerde bulundu. Evet. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Kanal İstanbul'un güzergahı açıklandı. Bundan bahsettik. Güzergahla birlikte nasıl bir doğa yıkımı olacağını, hangi tarihi varlıklarımızın yok olma tehlikesiyle karşı karşı olduğumuzu e, dilimiz döndüğünce ekonomi ekoloji programı da anlatmaya çalıştık. E, önümüzdeki hafta yeni bir e, çevre meselesiyle tekrar görüşünceye dek herkese iyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicilerim.